Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmeduhu ve nesallahu ve nestaferu ve nauzu billahi min şururi enfusina ve seyyiat amalina. Men yehdihillahu fe la ve men yulil felahu lehu. Ve eşhedü en la ilaha ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve rasuluhu. En ba'd fe in estaqal hadisi kitabullah ve hayral hadihi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrâl umur-i ve kulle muhtesetin bid'â, ve kulle bid'âtin dalale ve kulle zalâletin finnâr. Sayıh tesir dersimizde suresine geçmiştik. Kehf suresi Mekke'de nazil olmuştur, 110 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Derda'ın nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu bildiriyor. Kim Kehf suresinin başından 10 ayet ezberler de, Deccal'e yetişirse Deccal ona bir zarar veremez. Kev suresinin sonundan 10 ayet ezberleyen için de o kıyamet günde bir nur olur. Bunu sahih bir isnatla Ebu Beyt Fadayül Kur'an'da rivayet etmiştir. İlk cümleyi, yani kim Kev suresinin başından 10 ayet ezberlerse Deccal'e yetiştiğinde Deccal'ına zarar vermez bölümünü Müslim rivayet etmiştir. Ebu Said el-Hudri Radyalan'tan... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim cuma günü Keyf suresini okursa o iki cuma arası kendisi için bir nur olur. <gülüyor> Bunu hakim ve beyhakir rivayet etmişlerdir. Elban-ı camide sahih olduğunu belirtir. Birinci ayet. Hamdolsun Allah'a ki kuluna kitabı indirdi ve ona hiçbir eğrilik koymadı. i̇bn Abbas <gülüyor> <gülüyor> radıyallahu anh'a Kur'an'ı adil ve doğru olarak kapalılık ve ihtilaf gibi bir eğriliği olmadan indirmiştir. İki, onu dost doğru olarak indirdi ki katından gelecek şiddetli azaba karşı uyarmak ve yararlı işler yapan müminlere kendileri için güzel mükafat bulunduğunu müjdelemek için. Katade minledunhu ifadesi kendi katından demektir demiştir. 3- Onlar orada ebedi kalacaklardır. 4- Ve Allah evlat edindi diyenleri de uyarmak için. 5. Ne onların ne de babalarının bu konuda hiçbir bilgisi yoktur. Ağızlarından çıkan bu söz ne büyük oldu. Yalandan başka bir şey söylemiyorlar. 6. Bu söze inanmadıklarında arkalarından üzüntüyle neredeyse kendini harap edeceksin. Katade dedi ki ayetin anlamı, bu söze inanmadıklarında üzüntüden neredeyse kendini öldüreceksin demektir. Mücahit, esefen kelimesi sızlanmak demektir. 7. Biz insanların hangisinin daha güzel amel edeceğini deneyelim diye yeryüzündeki her şeyi dünyanın kendine mahsus bir zinet yaptık. Her şeyi kendine mahsus bir zinet yaptık. Burada dünyanın ifadesi yanlış girmiş. Ebu Said el-Hudri sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki dünya tatlı ve yeşildir. Şüphesiz Allah sizi orada halife kılmıştır ve nasıl amel edeceğinize bakmaktadır. Dünyadan sakının, kadınlardan da sakının. Zira İsrailoğullarının ilk fitnesi kadınlar hakkında olmuştur. Bunu Müslim rivayet etmiştir. 8. Biz mutlaka oradaki her şeyi kupkuru bir toprak yapacağız. Mücahit dedi ki buradaki yeryüzü üzerinde bulunan her şey kastelilmektedir. Saiden curuza ise metruk, terk edilmiş arazi demektir. Katade, saiden kelimesi üzerinde ağaç ve ot bulunmayan bir yer demektir, demiştir. Yani dünyanın yeryüzünün üzerinde ağaç ve ot bulunmayan kuru bir hale getirileceği ifade ediliyor. 9. Yoksa sen Kehf ve Rakim asabını bizim şaşılacak ayetlerimizden mi sandın? i̇bn Abbas radıyallahu er-rakîm kitabe, yani yazılı e, kitabe demektir demiştir. Mücahit dedi ki, onlar bizim şaşılacak ayetlerimizdendir, ancak Kur'an ayetlerinden daha fazla şaşılacak bir şey değildir demektir dedi. Numa bin Beşir radıyallahu anh'te, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına ashab-ı anlatarak şöyle buyurdu. Üç kişi bir mağaraya girmişti. Dağdan bir kaya parçası düşerek mağaranın kapısını kapadı ve onları içeride mahsur bıraktı. İçlerinden biri güzel amellerinizden bir şeyler hatırlayın. Umulur ki Allah o amelinizden dolayı bize merhamet eder dedi. Bunun üzerine biri şöyle anlatmaya başladı. Evet ben bir defa güzel bir şey yapmıştım. Benim yanımda işlerimi görmeler için ücretle tuttuğum işçilerim vardı. Her birinin günlüğü belliydi. Bir gün bana gün ortasında biri gelip iş istedi. O günden kalan zamanı diğer işçilerin günlük kadar bir ücretle çalışması üzerine anlaştık ve işe başladı. Gün ortasında işe başladı diye onun günlüğünden bir şey kesmemiştim. Diğer işçilerden biri, ''Bu kişiye bana verdiği gibi ücret veriyor. Halbuki ben günün tamamını çalışırken o yarısın çalışmaktadır.'' dedi. Ona, ''Ben seninle anlaştığım günlüğümden bir şey kesmiyorum. Ben malımı dilediğim gibi sarf ederim.'' dedim. Bunun üzerine bu kişi öfkelenerek işi bıraktı ve ücretini almadan gitti. Durum böyle olunca onun ücretini bir kenara ayırdım. Sonra yanımızdan bir sığır sürüsü geçti ve ona parasıyla sütten kesilmiş bir yavru aldım. Bu yavru büyümüş ve sayıları çoğalmıştı. Zamanında yanımda işi bırakıp giden o kişi yaşlanmış ve zayıf bir şekilde yanıma gelmişti. Ben onu tanıyamamıştım. O, benim sende hakkım var dedi. Ama ben onu yine hatırlayamadım. Ancak bana meseleyi anlatınca hatırladım ve evet hakkım vardır deyip o yavrudan Olan diğer hayvanlarda göstererek, senin hakkın bu sığırlardır dedim. Adam, ey Allah'ın kulu benimle alay etme, senden sadaka istemiyorum, bana hakkımı ver dedi. Ona, vallahi seninle alay etmiyorum, bunlar senindir dedim ve o sığırları kendisine verdim. Allah'ım biliyorsun ki bunu senin için yaptım, bu kaya parçasını kapıdan kaldır dedi. Bunun üzerine kaya ışık görecekleri kadar kıpırdadı ve etrafı görmeye başladılar. Diğer bir kişi şöyle anlattı. ''Ben de bir defa iyilik etmiştim. Benim yanımda çok mal vardı ve insanlar yokluk çekmeye başlamıştı. Bir kadın yanıma gelip benim ona bir iyilikte bulunmamı istedi. Ben ona ''Hayır vallahi ancak benimle birlikte olursan olur.'' dedim. Kadın kabul etmeyip gitti. Sonra bir daha gelerek bana Allah'ı hatırlattı. Ben yine kabul etmeyip ''Hayır vallahi ancak benimle olursan olur.'' dedim. Kadın yine kabul etmeyip durumu kocasına anlattı. ''Kocası kendini ona teslim et ve çocuklarını doyur.'' dedi. Kadın durumun öyle olduğunu görünce benimle olmaya kabul etti. Ancak onunla olacağım sırada ben alemlerin Rabbi Allah'tan korkuyorum dedi. Ben de sen bu zorluk içindeyken Allah'tan korkuyorsun. Ben böylesine boluk içindeyken korkmuyorum ha diyerek kendisine ve çocuklarına yetecek bir şeyler verdim. Allah'ım biliyorsun ki bunu senin için yaptım. Bu kaya parçasını kapıdan kaldır dedi. Bunun üzerine kaya biraz daha yerinden oynadı. Işığı iyice gördüler ve kurtulacaklarına inandılar. Üçüncü kişi de şöyle anlattı. Ben de güzel bir şey yapmıştım. Benim yaşlanmış annem ve babam vardı. Aynı zamanda yanımda otlattığım bir koyun sürüsü de vardı. Hem ana babama bakar hem de sürü otlatırdım. Anne babama yemek yedirip içirdikten sonra koyunlarımı otlatırdım. Günün birinde şiddetli yağmur yağmış ve beni anne babama gitmekten alıkoymuştu. Bu sebeple geç vakitte geri dönmüştüm. Ancak anne babamın yanına gitmemiş ve önce koyunları sağmıştım. Sonra onlara sütlerini içirmek için yanlarına girdiğimde uyuduklarını gördüm. Onları uyandırmak bana ağır gelmişti. Koyunları bırakmak da ağırıma gitmişti. Süt kabı elimde olarak ikisi de uyanıncaya kadar yanlarında oturup bekledim. Uyandıkları zaman da onlara sütlerini içirdim. Allah'ım biliyorsun ki bu bunu senin için yaptım. Bu kaya parçasını buradan kapıdan kaldır dedi. <Gülüyor> Numan bin Beşir radıyalandı dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözlerini halen iştir gibiyim. Dağı, tak dedi ve Allah onları kurtardı. Böylece dışarı çıktılar. Bunu Hasen bir isnatla taberane Evsatta, Ahmet Müsned'in de rivayet etmiştir. Bukhari ve Müslim'in sahihlerinde e, benzer şekilde aktarılır. Fakat burada bu kısa sahiplerinin ashabur rakin Rakim diye zikredilmesi sebebiyle Numan Bin Beşir radıyallahu anh'dan gelen rivayet aldık buraya. Yani e, aynı şekliyle Bukhari ve Müslim'de başka sahabilerde rivayeti sabit buraya rivayet. edin. 10- o gençler mağaraya sındıklar zaman demişlerdi ki, Rabbimiz bize tarafından rahmet ver ve işimizden bize doğruyu bulma başarısı ver. 11. Böylelikle mağaradan ince yıllar kulaklarına vurduk. Yani az önce anlatılan ashab rakimidi Rakim idi. Burada da Ashab-ı Kehfin kısası başlıyor. 12. Sonra iki gruptan hangisinin kaldıkları süreyi daha iyi hesap ettiğini ayırt edelim diye onları uyandırdık. Mücahit dedi ki, burada mağaraya çıkan gençler ve Mağarada kaldıkları yılların sayısı kastedilmektedir. Katade dedi ki, ne kafirlerden ne de müminlerden hiçbirinin bu konuda bir bilgisi yoktu. i̇bn Abbas radıyallahu emeden kelimesi uzak demektir. İkrime dedi ki, keyf hasabı kral çocuklarıydı. Allah onlara İslam'ı nasip etmişti. Onlar kavimlerinden ayrılarak İslam'a sığındılar ve mağaraya gittiler. Allah onların kulaklarını tıkadı ve kavimleri helak olup yerlerine Müslüman bir kavim gelene kadar kaldılar. Artık krallardan Müslüman bir kişiydi. Bu kavim ruh ve ceset hakkında ihtilafa düşmüştü. Aralarından bir kişi ruh ve ceset beraber dirilir derken başka biri sadece ruh dirilecektir. Cesedi ise toprak yiyecektir. O hiçbir şey olacaktır dedi. Bu ihtilaf krala ağır gelmişti. Kral meslerini giyerek kumluk bir yere gitti. Sonra Allah'a dua ederek ey Rabbim bu kişilerin ihtilafını görüyorsun. Onlara gerçeği gösterecek bir delil gönder dedi. Bunun üzerine Allah Teala ashabı keyfi uykularından uyandırdı. Bunlar yemek satın alıp getirmesi için birini çarşıya gönderdiler. Bu kişi gördüğü yüzleri tanımıyor ancak yolları biliyordu. İmanın şehirde yayılmış olduğunu gördü ve gizlenerek yoluna devam etti. Yemek satın al alabileceği bir kişinin yanına geldi. Satıcı gümüş paraya bakınca para kendisine yabancı geldi. Para, deve yavrusunun ayağı büyüklüğündeydi. Genç, kralımız falan kişi değil midir dedi. Satıcı, hayır, kralımız falan kişidir dedi. Satıcı, genci krala çıkarana kadar bu konularda konuştular. Kral, insanlar toplayarak onlara, siz ruh ve ceset hakkında ihtilafa düştünüz. Allah size bir delil gönderdi. Bu kişi falan kişinin kavmindendir dedi. Kral, burada kendisinden önceki kralı kastetti. Genç, Benimle beraber arkadaşlarımın yanına gelin deyince, kral ve insanlar bineklerine binerek mağaranın yanına geldiler. Genç, beni bırakın da içeri gireyim dedi. Onlar gence, genç de onlara bakınca kulaklar tıkandı ve onu göremediler. Bunun üzerine kral ve beraberindekiler içeri girdiler. İçeride tanımadıkları cansız cesetler bulunmaktaydı. Kral, bu Allah'ın size göndermiş olduğu delildir dedi. İbn Abbas radıyallahu Habib bin Meslem'e ve beraber bir i Nesleme ile beraber bir gazviye çıkmış ve bu mağaraya uğramışlardı. Mağarada kemikler vardı. Birisi bunlar Ashab-ı Keyfin kemikleridir deyince İbn-i Abbas radiyalarına onların kemikleri 300, yıl, 300 yıldan fazla zaman önce yok olmuştur dedi. Bunu sahip bir isnatta Abdülrezzak tefsirinde Taberi i̇bn Bihatim tefsirlerinde ve yine Taberi tarihinde rivayet etmiştir. 13. Biz sana onların haberlerini gerçek olarak anlatıyoruz. Gerçekten onlar Rablerine inanmış gençlerdi. Biz de hidayetlerini artırmıştık. 14. Kalplerini metin kıldık. Kıyam ettiklerinde demişlerdi ki Rabbimiz göklerin, ve, Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz ondan başkasını ilah diye çağırmayız. Yoksa saçma sapan konuşmuş oluruz. Katade ve rabatna alâ bihim kavlinde onların kalplerine bağlanan iman kastedilmektedir demiştir. Şatata kelimesi yalan demektir. Mücahit dedi ki, keyf ashabı şehrin büyüklerinin ve ileri gelenlerinin çocuklarıydı. Bunlar aralarında bir anlaşma olmaksızın şehrin arkasında bir yerde toplandılar. İçlerinden en, en fazla şüphelenen biri, ben içimde öyle bir şey hissediyorum ki zannederim hiçbiriniz bunun içinde hissetmemektedir dedi. Onlarda ne hissediyorsun dediler. O da ben içimde Rabbimin yerlerin ve göklerin Rabbi olduğunu hissediyorum dedi. Bunun üzerine onlar da kalkarak hep bir ağızdan Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz ondan başkasını ilah diye çağırmayız. Yoksa saçma sapan konuşmuş oluruz dediler. Yani bu ayette belirtilen şeyi söylediler. Onların konuştukları arasında Allah'ın Kur'an'da zikretmiş olduğu şeyler de bulunmaktaydı. Bunlar mağaraya girmeye karar verdiler. O zaman şehirlerinde Dakyanus denen zalim biri vardı. ''Uzun bir süre mağarada kaldılar. Sonra Allah onları uyandırdı. Onlar da aralarından bir kişi kendilerine yemek satın alması için çarşıya gönderdi. Bu kişi mağaradan çıktığı zaman mağaranın kapısı yanında içinde hurma kurutulan bir ağıl gördü ve kendi kendine ''Bu geçen akşam burada yoktu.'' dedi. Yani bir akşamlık bir şey zannediyor bu çıktığı zaman. Yani dün sanki yatmış da ertesi günü yanmış zannediyor. Sonra Müslümanların sözlerinden bazı sözler işitti. Müslümanlar Allah'ı zikrediyordu. O şehrin insanları Müslüman olmuş ve salih biri krallar olmuştu. Bir ara yolu şaşırdığını zannetti. Sonra çıkmış olduğu şehre ve karşısında bulunan iki şehre daha bakmaya başladı. Bu şehirlerin isimleri Ufus, Edebus ve Şamus idi. O yine kendi kendine ben yolu şaşırmadım. Bunlar Ufus, Edebus ve Şamus şehirleridir. Sonra çıkmış olduğu şehre yöneldi ve çarşısına geldi. Gümüş parasını bir adama verince... O bu gümüş paranın diğer insanların parası gibi olmadığını anladı. Bunun üzerine korkarak kralın yanına gitti. Kral ona sorunca, belki de bu kişi Dakyamus zamanında şehir dışına çıkmış olan gençlerden biridir. Ben, ben bize onları ve yerlerini göstermez için Allah'a dua ederdim dedi. Kral şehrin yaşlarını topladı. Bu yaşlıların birinde bu kişilerin isimleri ve nesepleri bulunmaktaydı. Bu yaşlı kişi diğerlerine soru soruyor, onlar da cevap veriyordu. Sonra gence sordu ve ''Genç doğrusu söylüyor.'' dedi. Kral ve şehir halkı genç kişiyle beraber arkadaşlarının yanına gittiler. Mağaraya yaklaştıklarında gencin arkadaşları içeriden insanların seslerini işittiler ve ''Arkadaşımız yakalanmış.'' demeye başladılar. Onlar birbirlerinin boynuna sarılıp birbirlerine nasihat etmeye başladılar. Genç kendilerine yaklaşınca onu gönderdiler. Arkadaşlarının yanına vardığı zaman onlar gerçekten öldüler. Kral onları görünce bu durum ağırına gitmişti. Onlara canlı olarak yetişememişti. Kral onları defnedeceğim, bana altından bir sandık getirin dedi. Ona ölenlerden bir kişi rüyasında gelip bizi altından bir sandık içine mi koymak istedin? Öyle yapma, bizi mağaramızda bırak. Biz topraktan yaratıldık ve tekrar ona döneceğiz dedi. Bunun üzerine kral onları mağaralarında bıraktı ve mağaralarında bir mescid inşa etti. Bunu Hasan İsnatla Taberi tefsirinde İbn Ebî Hatim ve İbnü'l Münzir'in tefsirlerini naklen Suyûtî Durrul Mensûr'da zikretmiştir. 15 Şu bizim kavmimiz Allah'tan başka ilahlar edindiler. Bari onlara dair açık bir delil getirselerdi. Öyleyse Allah hakkında yalan uydurandan daha zalim kimdir? Katâde dedi ki: Sultan kelimesi burada özür, mazeret demektir. Allah'a ortak koşan, yalan uyduran, Allah adına yalan söyleyen, yetkisinde Allah ile beraber ortak koşan Ondan başkasına ibadet ederek ortak koşan ve onu bir ilah edinenden daha şiddetli taşkınlık eden kimdir demektir. 16. Madem ki siz onlardan ve onların Allah'ın dışında tapmakta oldukları varlıklardan uzaklaştınız, o halde mağaraya sığının ki Rabbiniz size rahmetini yaysın ve işinizde sizin için fayda ve kolaylık sağlasın. 17. Güneşi görürdün. Doğduğu zaman mağaralarının sağına meyleder, batarken de sol taraftan onlara isabet etmeden geçerdi.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 Köpekleri de mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatmaktaydı. Eğer onların durumlarına muttali olsaydın, dönüp onlardan kaçardın ve gördüklerinin yüzünden için korkuyla dolardı. i̇bn Abbas radyalanma dedi ki, şayet güneş üzerlerine doğsaydı onlar yakardı. Şayet onlar sağa sola çevrilmeseydiler, toprak onları yerdi. Katade dedi ki, onları uyanık sanırdın kavli, onların birinci uykularıdır. İbn-i Abbas radyalanmadan, el-vasit kelimesi mağaralarının önü demektir. Yani e, ve kelbuhun bastun zira zira'yhi bil-vasit ifadesi mağaranın önünde. E, o köpek dizlerini ayaklarına uzatmış yatıyordu manasındadır diyor.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 Ya sizi taşlayarak öldürürler veya kendi dinlerine çevirirler ki o zaman ebediyen iflah olmazsınız. İbn Abbas radıyallâhından gelen rivayette şöyle demiştir: Muaviye ile beraber Rum yakınlarındaki Madik gazvesindeydik. O sırada Asabu Kef mağarasına uğradık. Muaviye mağarayı açıp görmek istedi. İbn Abbas radıyallâhına ona olmaz. Allah senden daha hayırlı kişiyi bile bundan menetti dedi. Muaviye mağaraya adamlar gönderdi. Adamlar mağaraya girince Allah onlara bir rüzgar gönderdi ve bu rüzgar kendilerini dışarı çıkardı. İbn Abbas radiyallahu anh'a ashab keyfi şöyle anlattı. Bunlar zalim bir kralın memleketindeydiler. Halk putlara bile tapmaya başlamıştı. Bu gençler ise şehirdeydi. Halkın putlara taptıklarını görünce şehri terk edip gittiler. Allah onları birbirleriyle anlaşmaksızın bir araya getirdi. Birbirlerine nereye gideceklerini sordular. Bir kısmı gideceği yeri diğerlerinden sakladı. Çünkü her biri diğerinin şehri neden terk ettiğini bilmiyordu. Birbirlerine durumlarını anlatacaklarına dair söz verdiler. Herkes bir tek şey için şehri terk etmişse bir sorun olmayacak. Aksi halde anlattıkları şey gizli kalacaktı. Hepsi tek kelime üzere toplandılar ve Kev suresi 14-16 ayetlerinde geçen sözleri söylediler. Bunlar kaybolunca aileleri onları aradı. Durumu krala haber verdiler. Kral... Bugünden sonra bunların başında bir durum olacaktır. Bunlar suç işlemedikleri halde ortadan kayboldular dedi. Kurşundan bir levha isteyerek üzerine bu kişilerin isimlerini yazdı ve levhayı hazinesine bıraktı. Rakim isimleri levhaya yazılan ve gidip mağaraya giren kişilerdir. Allah onların uykusunu getirdi ve uyudular. Eğer güneş onlara değecek olsaydı onlar yakardı. Eğer uyurlarken bir taraftan bir tarafa dönmemiş olsalardı toprak vücutlarını yer bitirirdi. Kehf suresi 17. ayeti bunu göstermektedir. Sonra bu kral gidip yerine Allah'a ibadet eden ve putları kıran başka bir kral getirdi. İnsanlara karşı adil davrandı. Sonra Allah bu kişileri istedikleri bir hal üzere uyandırdı. Aralarından biri ne kadar uyudunuz deyince bir kısmı bir gün derken bir kısmı iki gün dedi. Bir kısmı da daha fazla dedi. Büyükleri ise ihtilaf etmeyin. Çünkü ihtilafa düşen hiçbir kavim yoktur ki mutlaka helak olmuştur. Şimdi siz birini şu gümüş parayla kente gönderin de baksın. Hangisinin yiyeceği daha lezzetliyse ondan size erzak getirsin. Kev suresi 19. ayetinde geçtiği gibi böyle söyledi. Sonra temiz burada temiz yiyecek kast edilmektedir. Çünkü önceleri domuz keserlerdi. Genç şehre gelince bir işaret gördü ve onu tanımadı. Bir bina gördü onu da tanımadı. Sonra bir fırıncaya girdi ve orada deve yavrusu ayağı büyüklüğünde bir dirhem verdi. Fırıncı bu dirhemi tanımamış ve "Bu dirhemi nereden getirdin? Sen bir hazine bulmuşsun. Ya bana hazinenin yerini söylersin ya da seni krala götürürüm." dedi. Bunun üzerine genç "Babamın kralın mıntıka amiri iken, babam kralın mıntıka amiri beni onunla mı korkutuyorsun?" dedi. Fırıncı baban kimdir dedi. O da filandır dedi. Fakat Fırıncı onu tanımadı ve kral kimdir diye sordu. Genç falan kişidir dedi. Fırıncı onu da tanımadı. Bunun üzerine insanlar etrafında toplandılar. Genci memleketin bilir kişisine götürdüler. Bilir kişi soruyor, genç de cevaplıyordu. Bilir kişi bana levhayı getirin dedi. Levhayı getirdiklerinde gencin arkadaşlarını okuyup filan ve filandır demeye başladı. Onların isimleri levhada yazılıydı. Oradakiler... Allah sizi kardeşlerinize gönderdi dediler ve yola çıkıp mağaraya yetiştiler. Mağaraya yaklaştıkları zaman genç, siz yerinizde durun. Ben yanlarına gireyim. İçeriye birden hücum ederseniz sizden korkarlar. Onları Allah'ın sizi kendisine yönelttiğini ve tevbenizi kabul ettiğini onlar bilmemektedir dedi. Oradakiler o zaman bize geri döneceksin dediler. Genç, evet inşallah geri döneceğim dedi. Genç içeri girdiğinde oradakilerin nereye gittiğini bilemeyip girdiği yeri de bulamadı. Adamı ısrarla aradılar ama girdiği yeri bir türlü bulamadılar. Bunun üzerine bu kardeşlerinize ikramda bulunun diyerek bu durum hakkında aralarında görüştüler ve onlar için bir mescit yapalım dediler. Orada da bir mescit yaptılar. Bu mescitte namaz kılıp onlar için istiğfar etmeye başladılar. Bunu sayı isnatla İbn-i Hacer Tahricul Keşşaf'ta ve Talikut Talik'te zikretmiştir. Yani önceki rivayetlerde de, İkrim'den ve Mücahit'den gelen rivayetlerde de kıssa tamamen örtüşmekte. Fakat ufak tefek bazı ayrıntılar var. Mesela bu ashabı kef'in 300 sene uyuyup da uyandırılmasının hikmeti <gülüyor> yani Müslüman olan o belde halkının işte ruh ve ceset meselesinde yani berzah alemiyle ilgili ihtilaf etmelerinde işte kralın dua etmesi Allah Azze ve Celle'nin de bu kimseleri onlara vesile kılması İhtilaf ihtilaf giderildikten sonra da asabı kefle Allah azze ve celle onları buluşturmuyor, tanıştırmıyor. canlarını alıyor orada. 21. ayet böylece onlardan haberdar ettik ki Allah'ın vaadinin hak olduğunu, kıyametin şüphe götürmez olduğunu bilsinler. Hani onlar aralarında asabı kef'in durumunu tartışıyorlardı. Dediler ki üzerlerine bir bina yapın. Rableri onları daha iyi bilir. Onların durumuna vakıf olanlar ise Bizler kesinlikle onların yanı başlarında bir mescit yapacağız dediler. <gülüyor> evet, ayette e, ilginç bir ifade daha var. E, yani üzerlerine bina yapın diyen kimseleri Allah Azze ve Celle kınama veçi ile zikrediyor. Vakıf olanları ise, bilgi sahibi olanları ise yanı başlarına mescit yapmayı teklif etmekle zikrediyor. Yani bina olsa ne olacak? Bir ziyaretgah gibi, yani mescid haricinde farklı bir bina olacak. Bu da bina yapman öyle, yani Allah için, Allah'ın veçidine diyenerek e, bina yapma işinin böyle boş olmadığını gösteriyor. Katade dedi ki, bu konuda kimin yalan söylediğinin, Allah'ın vaadinin hak olduğunun ve kıyametin geleceğinde şüphe olmadığının bilmesi için onlar durumdan haberdar ettik demektir. Ayşe radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti hastalığında buyurdu ki, Allah Yahudilere ve Hristiyanlara lanet etsin. Nebilerinin kabirlerini mescid edindiler. Ayşe radıyallahu anh'a dedi ki, şayet mescid edinme korkusu olmasaydı elbette Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini açıkta bırakırlardı. Bunu Bukhara ve Müslim rivayet etmişlerdir. Cündep bin Abdullah radıyallahu anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından, Beş gün önce şöyle buyurduğunu işittim. Dikkat edin, sizden öncekiler peygamberlerinin ve salihlerinin kabirlerini mescid edinirlerdi. Sizleri bundan yasaklıyorum. Bunu Müslim rivayet etmiştir. İbn-i Mesud radıyallahu anh, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Şüphesiz insanların en kötüleri kıyamet saati geldiğinde hayatta olanlar ve kabirleri mescid edinenlerdir. Bunu Ahmet, İbn-i Ebişeybet, Haberani, İbn-i İbn-i İbban, hasen rivayet etmişlerdir. Ebu'l-Heyyaç esed Rahimullah dedi ki, Ali bin Ebi Talp bana şöyle dedi, seni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beni gönderdiği vazifeyle göndereyim mi? Yok etmedik hiçbir heykel bırakma ve yerden yüksek hiçbir kabri düzlemeden bırakma. Bunu Müslüm rivayet etmiştir. Diğer bir lafzında yok etmedik hiçbir suret ve timsal heykel bırakma ve e, düzlemedik yüksek kabir bırakma şeklinde geliyor. Cabir bin Abdillah radiyalanmadan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin kireçlenmesini, üzerine oturulmasını ve üzerine bina yapılmasını yasakladı. Bunda Müslüm rivayet etmiştir. Ebu Hureyre radiyalanmadan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ım kabrimi tapınılan bir put haline getirme. Allah peygamberlerinin mezarlarını mescid edinen bir topluluğa lanet etsin. Buna Ahmet rivayet etmiştir. Ayşe radiyallahu anh'a Ümmü Habibe ve Ümmü Seleme radiyallahu anh'a Habeşistan taraflarında gördükleri içinde suretler bulunan bir kiliseden bahsettiklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İşte onlar aralarında salih bir kişi yaşayıp da öldüğünde kabrin üzerine bir mescid yaparlar, içerisine de resimler çizerler. Kıyamet gününde Allah katında yaratıklarının en kötüleri işte onlardır. Bunu Bukare ve Müslim rivayet etmişlerdir i̇bn Abbas radiyalanmadan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, kabre doğru namaz kılmayın, kabir üzerinde namaz kılmayın. Bunu Ebu Ya'la İbn-i Mace sayı rivayet etmişlerdir. Evet, bu konudaki hadisler mütevatirdir. Ee, yani daha başka sahabilerden de pek çok rivayetler gelmiştir. Buraya örnek kabrinden bazısını zikrettik. Yani e, bazı kimseler bu ayeti, e, kabirlerin üzerine mescit yapmaya delil getiriyorlar. E, burada öncelikli olarak şuna dikkat etmek lazım. E, ayette kabri mescid edinme söz konusu değil. Kabrin yanı başında e, bir mescit edinme e, söz konusu. Diğer taraftan şer-ümen kablena'dır bu. Yani bizden öncekilerin şeriatıdır. Bizim şeriatımızda ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam açık hadislerinde ise net bir şekilde yasaklanmış. Hatta kabre doğru namaz kılmak dahi yasaklanmıştır. Yani bu konuda e, ya biz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bizi emredip yasakladığı şeylerin muhatabiyiz. Yani buradan böyle bir mana zorlanarak çıkarılsa bile delil olmazdı. Onu demeye çalışıyoruz. 22. ayet Kehf asabının sayısı hakkındaki tartışmayı zikrediyor Allah Azze ve Celle. Onlar üç kişidir, Dördüncülerde de köpekleridir diyecekler. Yine beş kişidir, altıncıları köpekleridir diyecekler. Böylece gaybe taş atarlar. Onlar yedi kişidir, sekizincisi köpekleridir derler. De ki onların sayılarını Rabbim daha iyi bilir. Onlar hakkında bilgisi olan çok azdır. Öyleyse asabı Kehf hakkında delillerin açık olması haricinde bir münakaşaya girişme ve onlar hakkında hiçbirinden fetva sorma. i̇bn Abbas radiyalanmadan ben Allah'ın istisna ettiği o az kişilerdenim. Yani bu ayette ne diyor? Onların sayısının Rabbim bilir. E, onlar hakkında bilgisi olan çok azdır. Yani çok az kişi bilir. Diyor. Ben o kişilerdenim diyor i̇bn Abbas radıyallahu Onlar asab kef 7 kişidir. 8. de köpekleridir. Ayetin siyahı da buna delalet ediyor. i̇bn Abbas radıyallahu e, bu açıkladığı şeye delalet ediyor. Ne açıdan? Çünkü 3 kişidir, 4. Er, köpekleridir diyenleri, 4 işte kişidir, 5 er, kişidir, 6. köpekleridir diyenleri, Allah Azze ve Celle gaybe taş atanlar diyerek eledi. Onlar yedi kişidir, sekincisi köpekleridir derler diyor. Bu konuda Allah Azze ve Celle sükut ediyor. De ki onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. Onlar hakkında bilgisi olan çok azdır. allah Alem i̇bn Abbas radıyallahu böyle bir istimbatta bulunuyor. Katade dedi ki, Racmen bil gaybi zan ile atmak demektir. Onlar hakkında bu kısa...'' kısaca anlatılan dışında kimseyle tartışma. Yani bildirdiklerimiz sana yeter. Onlar hakkında kimseyle tartışma demektir. Mücahit dedi ki ayetin manası onlar hakkında açıkladıklarımız sana yeter. Bu konuda kimseyle tartışma demektir. Yine Ashab-ı Kehf hakkında Yahudilere bir şey sormak yasaklanmaktadır. Evet. Burada Allah Azze ve Celle böylesi bir meselede dahi ihtilaf etmenin yani düşünün 4 kişi olsa, 5 kişi olsa, 7 kişi olsa, 10 kişi olsa yani bu kişinin imanını, amelini etkileyen bir husus değil. Yani mesele doğrudan şeyle alakalı bir şey değil. İmani bir mesele değil. Sonuçta iman edilmesi gereken asabı kef diye bir takım gençler vardı. Allah Azze ve Celle bunlar dilediği bir müddet uyuttu, sonra uyandırdı, tekrar canlarını kabzetti. Biz buna iman ederiz böylece. Böyle bir meselede tartışmayı da yasaklıyor. Keyf asabının kıssasında da İkrimen'in rivayetinde ihtilaf etmeyin. Estağfurullah İbn Abbas radıyallahu anh'ın rivayetinde. ihtilaf etmeyin çünkü ihtilafa düşen hiçbir kavim yoktur ki mutlaka helak olmuştur diyor. İhtilaf ettikleri konu da ashabı keyfin kendi aralarında biz kaç gün uyuduk? Biri dedi ki iki gün, biri dedi ki bir gün, öbürü belki daha fazla. Bu konuda ihtilaf ettiler. Böyle bir şeyde bile ihtilafı Hoş görmediler. Yani burada buna delil getiriyor. Yani ihtilaf eden hiçbir kavim yoktur ki e, helak olmuş olmasınlar. Nitekim Allah Azze ve Celle ihtilafı yasakladığı e, Tenaza تَنَازَتُمْ fi şeyin ifadesi Nisa Suresi 9. ayetinde Herhangi bir şeyde niza ederseniz, çekişirseniz, ihtilaf ederseniz Buradaki şey, fi şey'in ifadesi nekre gelmiştir? Umum ifade eder. Büyük, küçük, dini, dünyevi çekiştiğiniz o meseleyi Allah ve Resulüne döndürün. Yani ihtilaf, çekişme her türlü dinde kınanmıştır. Yani ihtilafın iyisi, güzeli yoktur. Şimdi seleften bazıları ashabın ihtilafı rahmettir demişlerdir. Asabın ihtilafı bizim için rahmettir demişlerdir. Onlar ihtilaf ettik ki o sayede bize genişlik olduğu manasında bunu söylüyorlar. Yoksa bizim ihtilafımız değil. Öncekilerin, selefin bazı meselelerde ihtilaf etmiş olması bizim için bir genişlik. Çünkü şunu da tercih edebiliyorsun, bunu da tercih edebiliyorsun. E, bu farklı bir konu. Yani o konularda da ihtilafdan kaçınabildiğin kadar kaçın. Mesela e, cem etme, nasların arasını bulma. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bazı fiillerini soruyorlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hanımlarına. <gülüyor> Diyorlar ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle de yapardı, şunu da yapardı. Bunun üzerine bunu soran sahabe diyor ki Allah'a hamdolsun bu konuda genişlik kılmış diyor. Yani ona yapmana da e, izin var, bunu yapmana da izin var. Sünnette buna da yol var, buna da yol var. Bu tenevuat denilen farklılıktır. Yani Lugaten belki ihtilaf dense bile, farklılık hilaf dense bile, e, tenevvat, yani dinde meşru görülen e, şeyler hakkındadır. Bu, e, başka konulara yaygınlaştırılarak, yani ihtilaf sanki meşru bir şeymiş gibi gösterilemez. Allah Azze ve Celle imanın gereği olarak e, Nisa 59. ayetinde e, ihtilafları kitaba ve sünnete arz etmeyi emrediyor. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler için yolun, en güzel yolun bu olduğunu bildiriyor. Yani ee, Müslümanlar o halde Müslümana düşen şey şayet Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mesela diyorlar ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle de bağlamış böyle de bağlamış eğer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olmuşsa yok oh, illa böyle yapacaksın illa böyle yapacaksın diye kimseyi zorlama Allah burada gençlik kılmıştır Allah'a hamd et. elleri kaldırma meselesi omuz kulak hızası bunu da cem etmek de mümkün mesela Şeyh Muhtar İbrahim Allah sıfatı Nebi Risalesi'nde eee ellerini omuzları hizasına kaldırırdı sözüyle kastedilen şu elin e, başlangıç, alt tarafıdır diyor. Kulakları hizası da diyor parmak uçlarını. Tekin bazı rivayetlerde e, furu-u ifadesi geçiyor. Yani e, kulağın üst tarafı demek. Böyle kaldırdığı zaman kişi her iki de uymuş olur. Ama diğer bazı rivayetlerde vahil bir hucur radiyallahu anh dengelen bazı rivayette başının üstüne kadar da kaldırdığı geliyor. E, bu tenevvattır. Sabit olduktan sonra mesele yok. Ama sabit olmayan rivayetlerle sabit olan rivayetlere karşı muhalefet etmek. Mesela elleri göbek altından bağlayan kişiye biz karşı çıkarız. Neden? O konuda Allah Resulü ve Vesselam'la bir şey sabit olmamış ki genişlikten bahsedebilirim. Yani göbeğin üzeri. Yani göğüsle birleştiği yer. Ve göğüs üzeri. Bunlar e, gelmiştir. Elleri bağlanacak yerde bilek, sahit yani şu kol tarafı, şurası. İşte bazı şeyde zirai, e, dizi, e, şeye, dirseğe kadar uzanan kısım şu şekilde. Sabit olduktan sonra bu çeşitlilikte bir sıkıntı yok. Yani buna genişlik deriz. Tenevvatın genişliği deriz. Ama ihtilaf farklı bir şey. İhtilaf, yani kınanmış olan ihtilaf, Hakkın karşısında, delille sabit olanın karşısında e, zan ile veya delil olmayan şeylerle muhalefet etmekdir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiklerine peygamberi olmayan başkalarının görüşleriyle muhalefet etmektir. Bunlar şüphesiz kınanmıştır. 23. Ayet Hiçbir şey için bunu yarın yapacağım deme. 24. Ancak Allah dilerse, yani inşallah demek emrediliyor. Unuttuğun zaman Allah'a zikret ve umarım Rabbim beni doğruya daha yakın olana eriştirir de. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Süleyman bin Davut aleyhi sellem, bu gece 90 kadın dolaşacağım, yani kendi anımlarını cariyelerini kastediyor. Her bir de bana Allah yolunda savaşacak bir çocuk doğuracaktır dedi. Arkadaşı ona inşallah de dedi ama o unuttu. O gece 90 kadını dolaştı, sonra kadınlardan sadece bir tanesi yarım insan olarak bir çocuk doğurdu. Yani muhtemelen özürlü, yani yarım insan. Ee, eğer inşallah deseydi yemini bozulmayacak ve ihtiyacına kavuşmuş olacaktı. Bunu Ahmet, Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. İbn-i Ömer radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yemin ederken inşallah diyen kişi dilerse yeminini yerine getirir, dilerse yerine getirmez ve yemini bozulmuş olmaz, hanis olmaz. Yani kefaret gerekmez. İnşallah vallahi şöyle yapacağım dese bir kimse veya vallahi şöyle yapacağım inşallah dese, ee, bunu yapsa da yapmasa da olur. Yeminini bozmuş olmaz bu kimse. Bunu Ahmet, Ebu Davud, Nesai, Beyhaki, El Esma ve sıfatla sayısına rivayet etmişlerdir. İbn Abbas radiyalarma diyor ki kişi bir yemin ettiği zaman bir sene sonra bile olsa istisna yapabilir. Unuttuğun zaman Allah'a zikret ayeti bu konuda nazi olmuştur. Hatırladığı zaman istisna yapar demiştir. Ee, bunu hakim Taberani ve Taberi sayısına İbn Abbas'tan rivayet ediyorlar ama bu İbn Abbas'ın görüşüdür. Onun bir yorumudur yani. Biz hadisteki sınırda durmamız lazım. 25. Onlar mağaralarında 300 yıl kadar kaldılar ve 9 yılda buna ilave etmişlerdir. 26. De ki ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gizli bilgisi ona aittir. O ne mükemmel görendir. Ne mükemmel iştendir. Onların ondan başka bir velisi yoktur. O kendi hükmünde kimseyi ortak etmez. Katade dedi ki, burada kitab elinin sözü kastedilmektedir. Allah onlara cevap olarak de ki, onların ne kadar kaldıklarını en iyi Allah bilir, buyurdu. 27. Rabbinin kitabından sana vahyedilerini oku, onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. Ondan başka bir sığınak da bulamaz. Mücahit dedi ki, kelimesi sığınak demektir. Allah izin verirse 28. ayetle bir sonraki derste... <gülüyor> devam edelim. Keyf Ashabı'nın kıssası tamamlanmış oldu burada. Ondan sonra bir kıssa daha zikredilecek. Önemli dersler çıkarılacak kıssalar. Daha sonra daha başka kıssalar da var. Evet, bugünlük bu kadar. Subhanekallahu mevbi hamdik ve eşhedü enle ilahe illan tevateke la şerikelek ve estağfurke ve tu